George Orwell Boğulmamak için Okuyan Seval Bektaş 1. Bölüm 1 Aslında yeni takma dişlerimi aldığım gün o fikir aklıma geldi. O sabahı çok iyi hatırlıyorum. Sekize çeyrek kalı yataktan ala lecele kalkmış ve banyoya çocuklardan hemen önce tam vaktinde dalmıştım. Gökyüzünün kirli, Sarımsı bir griye bulandığı berbat bir ocak sabahıydı. Küçük kare biçimli banyo penceresinden bakınca aşağıda 4,5'a 9 metrelik çimenliğe arka bahçe dediğimiz ortası çıplak ve etrafı kurt bağrından bir çitle çevrili alanı görebiliyordum. El Esmer sokağındaki her evin arkasında aynı kurt bağrıları ve aynı çimenliği ile aynı bahçeden var. Tek fark çocuklar yoksa ortada çıplak bir alanın olmaması. Su eviyeye akarken törelmeyi yüz tutmuş bir jiletle tıraş olmaya çalışıyordum. Yüzüm aynadan bana bakıyor ve altında eviyenin yukarısındaki küçük çıkıntıya konmuş bardakta o yüze ait dişler duruyordu. Yeniler yapılırken dişçi Warner'ın kullanmam için verdiği geçici takımdı bu. Yüzüm aslında o kadar fena sayılmaz. Tereyağı renkli saçlar ve açık mavi gözlerle birlikte görülen tuğla gibi kırmızı suratlardan benimkisi. Tanrıya şükür. Saçlarım ne kırlaştı ne de kelleşti. Dişlerim yerine takıldığında da herhalde gerçek yaşım olan 45'i göstermeyeceğim. Tıraş bıçağı almayı aklımın bir köşesine yazdıktan sonra banyoya girip sabunlanmaya başladım. Kollarımı sabunladım. Dizseklere kadar çilleri olan balık eti kollarım var. Ve ardından sırt fırçasını alıp normalde yetişemediğim kürek kemiklerimi temizledim. Can sıkıcı ama bugünlerde vücudumun bazı bölgelerine uzanamıyorum. Doğrusu şişmanlamayı biraz yatkınım. Panayırlardaki yen gösterilerde teşhir edilen bir şey benzediğimi söylemiyorum gerçi. Kilom 90'ı pek geçmiyor ve belimin çevresini son ölçtüğümde hangisi hatırlamıyorum ama 122 veya 124 santim çıkmıştı. İğrenç derecede şişman dediklerinden değilim. Dizlere doğru sarkan şu göbeklerden yok bende. Sadece biraz genişim ve kalaslı meyleden bir yapım var. Eğlencelerin vazgeçilmez neşe kaynağı tombik veya şişko lakaplı, atik, sağlıklı türden etli butlu, oradan oraya seken hareketli kişiler vardır ya, ben o tiplerdenim işte. Bana çoğu zaman şişko derler. Şişko Bowling. Asıl adım George Bowling'tir. Fakat o sıralar kendimi eğlencelerin neşe kaynağı gibi hissetmiyordum. Dahası, Uykumu almama ve hiç hazımsızlığım olmamasına rağmen sabahın erken saatleri neredeyse şaşmal bir nemrutluk oluyor üstümde. Neden olduğunu biliyorum elbette. Hep şu takma dişler yüzünden de. Bardaktaki suyun içinde büyüyen dişler bir kafa bana doğru sırıtıyorlardı sanki. Diş etlerinin birbirine değmesi insanı berbat hissettiriyor, ekşi bir elmaya dişlerinizi geçirmişsiniz gibi vurup bayıltıcı bir his. Ayrıca ne derseniz deyin, takma dişler bir dönüm noktasıdır. Kendinize ait son dişte gidince bir Hollywood jönü olduğunuz şeklinde kendinizle dalga geçebileceğiniz günler de sona erer. Üstelik şişman olduğum yetmiyormuş gibi yaşım da 45'te. Apış aramı sabunlamak üzere ayağa kalktığımda halime bir baktım. Şişkoların ayaklarını görememeleri adi bir yalan olsa da bu, benim dik durduğumda ayaklarımın ancak yarısını gördüğüm gerçeğini değiştirmiyordu. Sabunu karnımda dolaştırırken para almadığı sürece hiçbir kadının dönüp bana tekrar bakmaya zahmet etmeyeceğini düşündüm. O an bir kadının dönüp bana tekrar bakmasını özellikle istediğimden değil ama. Öte yandan o sabah keyfimin yerinde olması için geçerli nedenlerim olduğunu da biliyordum. Bir kere o gün çalışmıyordum. Bölgemi Size sigorta eşinde olduğunu söylemeliyim. Uçan semendir. Hayat, yangın, hırsızlık, ikizler, deniz kazaları, her şey. Bakımdaydım Ve kimi belgeleri bırakmak için Londra ofisine uğramam gerektiği sayılmazsa yeni takma dişlerimi almak için izin kullanıyordum. Fakat bir süredir zaman zaman kafama takılan başka bir konu daha vardı. Kimsenin, daha doğrusu aileden kimsenin bilmediği 17 pounddan söz ediyorum. Şöyle olmuştu, bizim şirketten Mellers adında bir adamın eline astrolojinin at yarışlarına tatbiki diye bir kitap geçmişti ve bu kitabın açıkladığına bakılırsa her şey jockeylerin giydiği renklere gezegenlerin nasıl etki ettiğiyle belirleniyordu. Sadı'da gelirsek koşunun birinde korsan gelindiği bir kısrak vardı ve kesinlikle favori değildi. Gel gelelim jockey yeşil giymişti ve anlaşılan bu da yükselen gezegenlere tam uyacak bir renkte. Astroloji meselesine fena takık olan Melors, Ata birkaç pound yatırmış ve benim de aynısını yapmam için resmen bana yalvarmıştı. Sonunda ben de dayanamadım. Ve sırf Melors'u susturmak için yoksa genel bir kural olarak bahis oynamam 10 şilini gözden çıkardım. Gerçekten de o koşuyu korsan gelin gülü oynaya kazandı. Bahislerin kaça kaç verdiğini şimdi hatırlamıyorum ama benim payıma 17 papel düştü. İçgüdüsel olarak bu da tuhaftır. Ve belki de hayatının bir başka dönüm noktasını teşkil ediyordur. Parayı sessiz sedasız bankaya yatırdım ve kimseye bundan söz etmedim. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. İyi bir koca ve baba olarak o parayla Hilda'ya, karım olur, birey bize, çocuklara da çizme almam gerekirdi. Ama 15 yıldır iyi bir koca ve iyi bir babaydım ve bu durumdan artık sıkılmaya başlamıştım. Baştan ayansa bunlandıktan sonra kendimi daha iyi hissederek küvete uzandım ve şu 17 popeli onunla ne yapacağımı düşündüm. Hafta sonunu bir kadınla geçirmek veya parayı prolarla, duble viskilere azar azar harcamaktan başka aklıma bir şey gelmiyordu. Biraz daha sıcak su için musluğu çevirmiş ve kadınlarla prolar hakkında düşünmeye başlamışken banyonun dışındaki iki basamaktan aşağı bir manda sürüsü iniyormuş gibi gürültü geldi. Çocuklar tabii ki Bizimki kadar bir evde iki çocuk, kabına sığmayan bira gibidir. Kapının önünde deli ayaklar vuruldu ve ardından çileli bir bağırtı geldi. Baba, içeri girmek istiyorum. Ben varım, giremezsin. Ama baba, bir yere gitmem gerek. O zaman git. Hadi uza, banyo yapıyorum. Baba, bir yere gitmem gerek. Faydasız da, tehlike sinyeni tanıyordum. Bizde tuvalet banyodadır. Böyle bir evde başka nerede olabilir? Küvetin tıpasını çekip alelacele yarım yamanak kurulandım. Kapı yaştığımda küçük bile benim yedi yaşındaki ufaklık şimşek gibi yanımdan geçip başına nişanladığım şaplaktan eğilerek kurtuldu. Ensemde hala sabun olduğunu giyinmeyi neredeyse bitirdiğimde ve bir kravat arandığımda fark ettim. Boynunuzun sabunlu kalması hiç hoş değildir. İnsana iğrenç bir şekilde yapış yapış olma hissi verir ve daha betere ne kadar dikkatle orayı silseniz de boynunuzda sabun kaldığını anladığınız andan itibaren bütün gününüz öyle yapış yapış geçer. Keyfim kaçmış ve etrafa çarpmaya hazır olarak aşağı indim. Yemek odamız el Meş sokağındaki öbür yemek odaları gibi insanı hapishanede hissettiren 4,5'a 4 ya da belki 4'e 3,5 metrelik avuç içi kadar bir yerdir. Ve içinde iki boş sürahi ise Hilda'nın annesinin düğün armağanı olarak verdiği gümüş yumurtalığıyla Japon meşesinden bir büfe vardır ki odayı iyice daraltır. Bizim Hilda çaydanlığın arkasında her zaman telaşlı ve hüsrana uğramış haliyle kara kara düşünüyor. Çünkü Nives Crocneal gazetesinde tereyağının mı ne zamlanacağını okumuştu. Soba yakılmamıştı. Ve pencereler kapalı olmasına rağmen içeriği buz kesiyordu. Eğilip sobaya bir kibri tuttum ve Hilda'ya dokundurmak ister gibi yüksek sayılabilecek bir sesle burnumdan soludum. Artık her eğildiğimde oflayıp pufluyordum. Hilda da abartılı davrandığımı düşündüğü her seferinde yaptığı gibi bana yan yan baktı. Hilda şimdi 39 yaşında ve onu ilk tanıdığımda tıpkı bir yaban tavşanına benziyordu. Gerçi hala öyle. Ama bu arada çok zayıfladı ve epey kartlaştı. Gözlerinden hiç silinmeyen şu kasvetli, kaygılı bakışıyla normalden fazla sinirlendiğinde, yaktığı ateşin üstüne doğru eğilen yaşlı gene kadınlar gibi omuzlarını öne verip kollarını göğsünde kavuşturma yolnu bir huy geliştirdi. Hayattaki en büyük sevki felaket tellallığı yapmak olanlardan biridir Hilda. Tabii, sadece küçük felaketler. Savaşlar, depremler, salgınlar, kıtlıklar ve devrimler umurunda değildir. Tereye zamlanmış, gaz faturası korkunçmuş, çocukların çizmeleri eskiyormuş, radyonun taksidi geliyormuş. Onun tereneleri bunlardır. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, ileri geri sallanmak ve bana kasvetli kasvetli bakmaktan sonunda kesin olduğunu karar verdiğim bir haz alıyor. Ama George, bu çok ciddi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kadar parayı nereden bulacağımızı bilmiyorum. Durumun ciddiyetini hiç anlamış gözükmüyorsun. Vesaire vesaire. Sonunda düşkünler yurdunun yolunu tutacağımıza kafasını takmış. İşin ilginç yanı bir gün gerçekten oraya düşerek onun buna benim aldırmadığımın dörtte biri kadar bile aldırmayacak hatta muhtemelen yurdun verdiği güven duygusundan hoşlanacak olması. Çocuklar banyoya girmek için bekletecek biri olmadığında her zaman yaptıkları gibi yıldırım hızıyla yıkanmış ve giymiş olarak aşağı inmişlerdi bile. Kahvaltı masasına geldiğimde Evet yaptın, hayır yapmadım, evet yaptın, hayır yapmadım şeklinde giden ve ben kesmelerini söylemesem bütün sabah süreceye benzeyen bir ağız dalaşına girmişlerdi. Alt tarafı iki kişiler. 7 yaşındaki Billy ile 11 yaşındaki Lorna. Çocuklara karşı değişik bir duygu besliyorum. Çoğu zaman onları görmeye zor dayanıyorum. Konuşmalarına gelince tahammül etmek bile mümkün değil. Çocukların akıllarını, Cetbel, kalem kutusu ve Fransızcadan kimin en iyi notu aldığı gibi feci şeylerle bozdukları çağdalar. Fakat başka zamanlarda, özellikle de uyuduklarında, duygularım bambaşka bir hal alıyor. Bazen, mesela karanlığın hala çökmediği yaz akşamlarında yatakların başında dikilir ve uykuda yuvarlak yüzlerine, benimkinden birkaç ton açık olan sarı saçlarını izlerim de incilde yüreğinizin titremesi olarak ifade edilen duyguyla dolarım. Öyle zamanlarda iki paralık kurumuş bir tohum müsveddesi olduğum hisse kapılır ve yegane amacımın şu canlıları dünyaya getirmek, büyüme çağında onları beslemek olduğunu düşünürüm. Ama bunlar anlık hissiyatlar. Çoğu zaman kendi müstakil varlığım bana gayet önemli görünür, huyunun huyundan vazgeçmeyeceğine, önümde daha çok güzel zamanların olduğunu düşünürüm. Ve kendime... Kadınlarla çocukların sağa sola kovalayıp durdukları, uysal bir samal inek olarak hayal etmekten hoşlanmam. Kahvaltıda pek konuşmadık. Hilda biraz tereyağının fiyatından, biraz daha Noel tatillerinin neredeyse bitmesi ve son dönem okul harcı için hala 5 pound borcumuz olmasından yine eyvah ne yapacağı telaşındaydı. Ben haşlanmış yumurtamı yedim ve bir parça ekmeğe golden chrome marmaladı sürdüm. İlde bu meret ısrarla alıyor. Yarım kilosu beş buçuk deni ve haftada kanunun izin verdiği en küçük harflerle yazdığına göre mamul bir miktar nötür meyve suyu ihtiva etmektedir. Bunu fark edince bazen kapıldığım huysuzluk nöbetlerinde yaptığım gibi nötür meyve ağaçları hakkında konuşmaya, Hilda sinirlerine kadar neye benzedikleri ve hangi ülkelerde yetiştikleri üstüne sorular sormaya başladım. Karım ona sataşmama aldırmaz, gerçi ama paradan kıstığı şeylerden şaka yapmanın hainik olduğunu düşünmek gibi anlaşılması zor bir adeti vardır. Gazeteye bir göz attımsa da fazla bir haber yoktu. Aşağılardaki İspanya'da ve uzaklardaki Çin'de her zamanki gibi birbirlerini boğazlıyorlardı. Demiryolundaki bir bekleme salonunda bir kadına ait iki bacak bulunmuştu ve Kral Zogun düğünü sallantıdaydı. Sonunda saat 10 civarında Doğrusu niyetlendiğimden erken bir saatte şehre doğru yola koyuldum. Çocuklar farklı oynamaya gitmişlerdi. O sabah hava feci derecede sertti. Ön kapıdan çıkarken pis bir gel ensemdeki sabunlu noktayı buldu ve bir anda giysilerim üstüme uymuyormuş ve tepeden tırnağa yapış yapışmışım gibi hissettirdi. 2. Evimin olduğu sokağı Batı heydeki Elismer sokağını bilir misiniz? Bilmiyorsanız bile bizimkinin aynısı olan 50 sokak görmüşsünüzdür. Bu sokakların yakın ve uzak banliyölerde nasıl mantar gibi bittiğini biliyorsunuzdur. Hep aynı. Uzun, uzun sıralar halindeki yarı müstakil küçük evler. Elismer sokağında numaralar 212'ye kadar ulaşır ve bizimki 191'dir. Belediye konutları kadar bir örnek ve genellikle de onlardan çirkindir. Sütüko cepheler, katran ruhuyla boyanmış bahçe kapıları, kurt bağrından çitler, yeşil ön kapılar, laurlar, mitiler, hartonlar mon amri, monrepolar repolar ve lavu. Belki elli evden birinde kendini bir düşkünler yurdunda bulması muhtemel bir antisosyal çıkar da ön kapısını yeşil yerine maviye boyar. Boynumu saran yapışkanlık ise moralimi bozmuştu. Böyle şeyler nasıl da insanın keyfini kaçırabiliyor? Herkesin ortasında, ayakkabılarınızdan birinin tabanının çıkmasına ramak kaldığını ansızın fark ettiğinizde olduğu gibi sanki bütün şevkinizi alıp götürüyor. O sabah kendimle ilgili olarak kafam gayet netti. Şu koca kırmızı suratım, takma dişlerim ve kaba giysilerimle yoldan inen halimi uzaktan görüp izleyebiliyordum adeta. Benim gibiler aristokratlar gibi görünemezler. 200 metreden görseniz bile hemen anlarsınız. Sigorta işinde olduğumu değil belki ama simsar veya satıcı gibi bir şey olduğumu. Üstümdeki giysiler türümün üniforması olarak nitelenebilir. Biraz yıpranmış balık sırtı gri bir takım elbise, 50 şilinlik lacivert pardüsü, melon şapka, elimde eldiven yok. Komisyonla satış yapan insanlara özgü, şu kaba, pişkin bakışa da sahibim. En iyi zamanlarımda Söz gelimi yeni bir takım elbise almışsam ve puro içiyorsam beni bir müşterek bahisçi veya bir biraneci, işler çok kötü olduğundaysa elektrikli süpürge satıcısı sanabilirler. Ama onun dışındaki normal zamanlarda tahminlerinizde şaşmazsınız. Beni görür görmez haftada 5-10 papel dersiniz. Ekonomik ve toplumsal olarak El Ismer Sokağı'nın ortalamasıyım. Sokakta bir başıma sayılırdım. Erkekler 021 trenini yakalamak için tabanları yağlamıştı. Kadınlar gaz, gaz sobalarıyla uğraşıyorlardı. Etrafa bakılmaya vaktiniz varsa ve eğer keyfiniz yerindeyse uzak barliöllerin yakın kesimlerindeki bu sokaklarda yürümek ve buralarda yaşanan hayatları düşünmek insanı için için güldürür. Çünkü son tahlilde El Isımır Sokağı gibi bir sokak nedir ki? Yan yana hücrelerin dizildiği bir hapishane. Haftada 5-10 pound kazanan, kuyruğunu patrona kaptırmış, karısı bir kabus gibi üstüne çöken ve çocukları sülük gibi kanını emen, zavallıların ürperip titrediği bir sıra yarı müstekil işkence odaları. İşçi sınıfının çileleri hakkında bir sürü zırvalık konuşulur. Ama ben proleterler için pek üzülmem. Uyanık yatarken kovulacağım diye tasalanan bir inşaat işçisi. Hiç gördünüz mü? Proleterler bedensel olarak acı çekerler ama çalışmadıklarında özgürdürler. Gel gelelim şu sütük kokutuların her birinde derin uykuya dalması ve rüyasında patronlu bir kuyunun dibine indirip onu kömür topaklarıyla taştadığının rüyasını görmesi haricinde asla özgür olmayan bir zavallı piç mutlaka vardır. Tabii bizim gibi insanların asıl sorunu diye içimden geçirdim. Hepimizin kaybedecek bir şeyleri olduğunu sanmamız. Bir kere El Ismer Sokağı sakinlerinin onda dokuzu evlerine sahip olduklarını düşünür. Sadece El Ismer Sokağı değil, Hay Sokağı'na kadar bütün civar, cheerful emlak kredi kuruluşuna sahip olduğu des Gayrimenkul denilen geniş çaplı dolandırıcılığın bir parçasıdır. İnşaat kuruluşları belki de modern zamanların en kurnaz dolandırıcılığını yapıyor. Kendi sektörüm olan sigortacılıkta da üç kağıt olduğunu kabul ediyorum. Ama hiç olmazsa kartların masada olduğu açık bir üç kağıttır bu. İnşaat kuruluşlarının üç ise kurbanlar sizin onlara iyilik yaptığınızı sanır. İşin güzelliği budur. Siz insanları bir güzel tokatlarsınız ama onlar ellerinizi öper. Bazen düşünüyorum da inşaat şirketlerinin tanrısına adanmış day bir heykel. Hesperides arazisine ne kadar yakışır? Değişik bir heykel olmalı bu. Bir kere çift cinsiyetli olmalı. Üst yarısı genel müdür, alt yarısı kendine aileye vakfetmiş bir kadın olmalı. Bir elinde kocaman bir anahtar olmalı. Düşkünler yurdunun anahtarı elbette. Öbüründe de içinden el radyolarının, hayal sigortası poliçelerinin, takma dişlerin, aspirinlerin, kondomların ve beton çim silindirlerinin taştığı, içinden armağanları fışkırdığı korna benzeri şu şeyleri ne deniyordu? Bereket boynuzu. Aslında isterseniz El Mary Sokağı'ndaki bizler ödemeleri bitirsek bile evlerimize sahip değiliz. Bizim evler tam mülkiyete değil kira sözleşmesine dayanıyor. 16 yıl taksitle 550'ye fiyatlanıyorlar ve bu sınıftaki evlere peşin para ödeyecek olsanız size maliyeti aşağı yukarı 380'e patlıyor. Yani çarpıl kredi bundan 170 kar ediyor ama kuruluşun gerçekte bundan çok daha fazla kazandığını siz de biliyorsunuzdur. 380 dediğim rakama müteahhitin karı da dahil ve cheerful kredi wisdom and bloom adıyla evleri kendisi inşa ederek müteahhit payını da cebine indiriyor. Tek masrafı malzeme. Ama onun da karını cebine indiriyor. Çünkü gruk kız and sketby adıyla tuğlaları, fayansları, kapıları, pencereleri, kumu, çimentoyu ve yanılmıyorsam camı kendisi tedarik ediyor. Başka bir isim altında Kapı ve pencerelerin aşağabını yine o temin şaşırmam. Ayrıca bunu aslında biz de öngörebileceğimiz halde konudan haberdar olduğumuzda hepimiz serseme dönmüştük. Şiirful kredi meğer yükümlülükten kendi payına düşeni her zaman yerine getirmiyormuş. El Sokağı inşa edildi yanında pilet otlakları olarak bilinen ve ağım şam olmayan ama hiç olmazsa çocukların oyun oynayabileceği açık çayırlar vardı. Kağıt üstünde bir güvence olmasa bile biz başından beri pilet otlaklarına inşaat yapılmayacağını düşünmüştük. Gel gelelim batı bileke gelişen bir banyoydu. Rockwell Reçel Fabrikası 1928'de açılmış, 1933'te de Anglo-American Çelik Bisiklet Fabrikası faaliyete geçmişti. Ve nüfus artıyor, kira fiyatları yükseliyordu. Sir Herbert Kurum veya Sheerful Kredi'nin öbür kodamanlarını Dünya gözüyle hiç görmedim, ama ağızlarının suyunun aklını hayal edebiliyordum. Derken inşaatçılar geldi ve pilet otlaklarında evler belirmeye başladı. Hesperi desteği yaşayanlardan acı dolu çığlıklar yükseldi ve kiracı haklarının savunulması için bir dernek kuruldu. Ama ne fayda? Kurumun avukatları beş dakikada bizi paçavraya çevirdi ve pilet otlakları inşaatla doldu. Fakat asıl incelikli üç kağıt, yani benim gözümde Kurumun baronluğu hak ettiğini gösteren şey, zihinsel olanda. Evlerimizin mülkiyetinin bizde olduğu ve ülkenin kaderinde söz sahibi olduğumuz yanılmasıyla biz zavallı de savanakları ve başka yerlerdeki bizim gibiler. Ebediyen kramın sadık kölelerine dönüştürülmüştük. Hepimiz saygın ev sahipleriyiz. Yani muhafazakarlar, dal kovuklar ve kıtçalayanlar. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek hangimizin addine? Ayrıca aslında ev sahipleri olmadığımız, evlere ait taksitlerin henüz ancak yarısını ödemiş olduğumuz ve son taksitler önce başımıza bir şey gelme korkusuyla içimizin içimizi kemirdiği gerçeği hepimizin üstüne tuz biber ekiyor. Hepimizi satın almışlar, hem de kendi paramızla. Üstelik bellebu bu dendiği halde manzarası olmayan ve zilleri çalışmayan tuğla oyuncak evlere gerçek fiyatının iki katını ödemek için Kıçını yırtan şu zavallı sefil piçlerin her bire, o zavallı enayilerin her bire, ülkesini boşevikten korumak için savaş meydanında ölmeye de hazırdır. Velpoj sokağına sarıp oradan Hayç Adresine çıktım. 10.14'te Londra'ya bir tren vardır. Tam ucuzluk pazarının önünden geçiyordum ki o sabah aklımı köşesine yazdığım tıraş bıçağını hatırladım. Temizlik maddeleri tezgahına vardığımda kat müdürü ya da adamın gerçek ünvanı neyse, Oradaki görevli bir kıza verip veriştiriyordu. Sabahın o saatinde mağazada pek insan olmaz. Hatta açılış saatinin hemen ardından geldiyseniz bütün kızları sıraya girmiş, günün ayarını almak üzere sabah sabah haşlandıklarına şahit olabilirdiniz. Dediklerine göre bu büyük mağaza zincirlerinde aşağılama ve hakarete özel yetenekli adamlar varmış ve kızların gevşemesine meydan vermemek için onları şube şube dolaştırırlarmış. Hat müdürü dimdikomuzları ve fırça gibi kırçıl bıyığı olan Bodur, şirkin bir şeytanda. Bir konuyla belli ki bozukluklardaki hesabın tutmaması ile ilgili olarak kızı azarlıyor ve daire testere gibi bir sesle üstüne üstüne gidiyordu. Yo olmaz, tabii ki sayamazsın. O kadar zahmete niye girirsin? Zinhar olmaz. Kendime engel olamadan kızla göz göze geldik. Hazır işitirken kırmızı suratlı şişman, orta yaşlı bir herif tarafından izlenmek pek hoş olmasa gerekir. Çar çabuk başka tarafa döndüm ve yan tezgahtaki perde halkası gibi bir şeylerle ilgileniyormuşum gibi yaptım. Derken adam kıza yine girişti. Arkasını döndükten sonra bir Yusufçuk gibi bir anda tekrar üstünüze atılan tiplerden de adam. ''Tabii ki sayamazsın. Bizden iki şilin eksilse sen niye aldırasın? Umurunda bile olmaz.'' İki şilin senin için nedir? Ben kim oluyorum senden hesabı doğru dürüst tutmanı istiyorum. Zinhar olmaz. Senin keyfin kaçmasın yeter. Başkalarını sakın düşüneyim deme. Mağazanın yarısından işitilebilecek bir sesle bu beş dakika kadar sürdü. Adam tam arkasını döner ve kıza azarın bittiğini düşündürtecek gibi olurken tekrar baştan alıyordu. Biraz daha uzaklaşıp kenara çekilerek ikisine göz attım. Kız on sekiz civarında bir çocuktu şişmancaydı ve bozuklukların hesabını ne yaparsa yapsın tutturamayacak cinsten dalgın bir yüzü vardı. Kızarıp bozarmış bir halde kıvranıyor, acıdan bayağı yerinde duramıyordu. Adam kırbaçla tenini paralasa bu kadar olurdu. Öbür tezgahlardaki kızlar olanları duymuyor gibiydi. Tıknaz yapılı küçük çirkin şeytan göğsünü fora edip ellerini ceketinin eteği altında atan kavgacı tiplerdendi. Boyu el verse Orduda az subay başçavuş olacak tiplerden. Bu tür kabadayı işlerdeki insanların ne kadar bodur olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Herif kıza daha iyi bağırabilmek için bıyık mıyık demeden yüzünü onun yüzüne neredeyse yapıştırıyordu. Ve kız da kıvrım kıvrım kıvranarak kızarıp bozarıyordu. Sonunda müdür bu kadarının yettiğine kanaat getirip kıç güvertesinde bir amiral gibi uzaklaştı ve ben de tıraş bıçaklarım için tezgah yaklaştım. Adam da kız da söylenenlerin her kelimesini duyduğumu biliyor. Onların bildiklerini, benim bildiğimi de biliyorlardı. Fakat en kötüsü, benim rahatsızlık duymamam için kızın hiçbir şey olmamış gibi davranmak ve kasiyer kızların erkek müşterilere karşı göstermeleri gereken mesafeli duruşu takınmak zorunda olmasıydı. Bir hizmetçi parçası gibi sövüldükten sonra yetişkin bir genç hanım rolüne girmek zorunda olmasıydı. Yüzü hala kızarıktı. Ve elleri titriyordu. Jilet isteyince kız üçer penilik malların yer aldığı bölmeyi aranmaya başladı. Derken kalp müdürü olacak küçük şeytan yönünü bize doğru çevirdi ve bir an ikimiz de kızı yine azarlamaya girişeceğini sandık. Kız sopayı gören bir köpek gibi izikildi ama göz ucuyla beni de süzüyordu. Aşağılandığını gördüğüm için benden iblis gibi nefret ettiğini tahmin edebiliyordum. Çatlak. Tıraş bıçaklarını kapıp soluğu dışarıda aldım. Neden katlandıklarını düşündüm. Tabii ki korkudan. Karşılık verecek olsalar anında kovulurlardı. Her yerde ayna. İş yaptığımız marketler zincirinde bazen benimle ilgilenen delikanlıyı düşündüm. 20 yaşında, al yanaklı, kolları devasa boyutlu, bir demircide çalışması gereken tosun gibi biri olan. Ama gelin görün ki beyaz ceketiyle tezgahın üstünde iki büklüm eğilmiş, ellerini ovuşturuyor. Evet efendim, çok doğru efendim. Yılın bu mevsimine göre çok güzel bir hava efendim. Bugün size nasıl hizmet edebilirim efendim? Diyerek sizden resmen kıçını tekmelemeniz istiyor. Emir böyle olduğundan elbet. Müşteri her zaman haklıdır. Yüzünde münasebetsizlik yaptığından şikayet edip onu işten attırabileceğiniz yollu ölümcül korkuyu görebiliyordunuz. Ayrıca şirketin gönderdiği muhbirlerden biri olmadığınıza Nereden bilecek? Korku içinde yüzüyoruz. İçimizde var. İşini kaybetmekten ödü kopmayan biri varsa o da savaştan, faşizmden, komünizmden veya başka bir şeyden korkuyor. Yahudiler Hitler'i düşününce ter basıyor. Fırça bıyıklı şu bodurp için işini kaybetmekten kıza göre muhtemelen çok daha fazla korktuğu aklımdan geçti. Herhalde bakması gereken bir ailesi vardı. Ayrıca kim bilir. Evde belki de uçalt ve halis elin biriydi. Arka bahçesinde salatalık yetiştiriyordu. Karısının kucağında oturmasına ve çocuklarının bıyığını çekiştirmesine göz yumuyordu. İspanyol Engizisyoncularının veya Rus gizli polisindeki yüksek rütbelilerin özel hayatlarında ne kadar iyi yürekli adamlar, dünya iyisi kocalar ve babalar, evcil kanaryalarına ne kadar düşkün olduklarını vesaire aynı nedenle hiç okumamışsınızdır. Temizlik maddeleri tezgahındaki kız ben çıkarken arkamdan bakıyordu. Elinden gelse beni öldürürdü. Gördüklerim yüzünden benden nefret ediyordu. Kat müdüründen nefret ettiğinden çok daha fazla nefret ediyordu.